Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdete min lisani yefkauu kavli yefu'u emri ila Allah. Sadagallahu'l azim. Değerli kardeşlerim, bugün de Kişisel özelliklerimizden biri olan dürüstlük üzerine yani yalan üzerine konuşacağız. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz "E'steizü billah ve'ctenibu kavlüz-zur." Sadagallahul azim buyurmaktadır. Ey insanlar, yalan söylemekten uzak durunuz. Bir Müslümanın bir Müslümanın asla kendisinde bulunduramayacağı kişisel özelliklerden, karakterlerden birisi en başında yalan gelmektedir. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi yalan bir mümine asla yakışmayan, çeşitli yönleri bulunan bir davranış biçimidir. Yalan içerisinde, Yalanı tarif ederken diyoruz ki yalan demek hilafı hakikat beyanda bulunmaktır İnsanın doğru sözü söylememesidir Nasıl ki Müslüman insan Dürüst bir insan ise Dürüst olması gerekirse Dürüstlüğünü Güvenilirliğini getirtecek Her türlü davranış Kendisine yasaklanmıştır İşte Müslüman insanda güvenilirliğini yitirecek yitirtecek en önemli unsur da yalan söylemesidir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e bir gün sormuşlar. Ya Resulallah Müslüman, Müslüman içki içer mi? Olabilir. İnsandır. Hata yapar. içebilir. Ya Resulallah Müslüman insan faiz yer mi? İnsandır. Hata yapabilir. Ya Resulallah Mümin insan şu günahı işler mi? Kan döker mi? Bunu yapar mı? Her ne söylenmişse hepsine de buyurmuş ki olabilir. Yapabilir. Hatadır. İnsandır. Ama yalan söyler mi dendiğinde hayır. Mümin asla yalan söylemez buyurmuştur. Onun için bir Müslüman insan her türlü hatayı, kabahati işliyor olsa da asla yalan söyleyemez. Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İnnel kezibe yehdi ile'l fujur ve inel fujur yehti ile'n nar. Yalan söylemek insanı facirliğe iter. Facirlik de cehenneme iter. Ve kişi yalan söyleye söyleye Allah katında cezab diye hakiki yalancı diye isimlendirilir. Bir insanın Allah katında bu ismi alması bir insanın yalan söylemesiyledir. Elbette biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bize işaret buyurduğu münafıkların alameti üçtür. Münafıkı selahse, mü, mü, mü, münafıkın alameti üçtür. Kimdir münafık? Münafık esfel-i safiliğinde bulunan insandır. Münafık inanç itibariyle ne Müslüman olan ne kafir olan... Kafirden de daha aşağı olan insandır. En kötü insan bu insanın da üç tane özelliği vardır. Nedir özellikleri? İde haddete kezer. İlk özelliği konuştuğu zaman yalan söyler. Birinci özellik yalan. İkincisi o ide vade khalif, o ide tumini khalif, o ide vade ahlif, söz verdiği zaman sözünden döner o insan için sözün hiçbir önemi yoktur. Söz verir, yapacağım der, geleceğim der, randevusu vardır ama bunların hiçbir önemi yoktur. Yalan söyler, sözünde durmaz, üçüncü olarak da emanete hiyanet eder. Emanet diye bir kavramı yoktur münafık kimsenin. Değerli kardeşlerim, başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz buyuruyor ki, yazıklar olsun o kimseye ki, Söz söyler de yalan söz söyler de insanları güldürür. Yani şaklabanlık yapar. Hani insanları sırf güldürebilmek için insanlara insanlara şirin görünebilmek için mala yani söz olan ama sözün içerisinde yalan söyleyen insan işte diyor "Vailünle." Üç defa tekrar ediyor. Yazıklar olsun o kimseye. Cehennemin beyl vadisi o kimseyedir. Sırf insanlara yeşillik olsun diye gelişi güzel sözlerde bulunup yalan söyleyen kimse. Yine başka hadis-i şerifte peygamberimiz yalanla ilgili buyuruyor ki, kişiye yalan olarak, kişiye günah olarak her duyduğunu aktarması yeter. Bir yerde bir söz duymuş, bu sözün sağlık derecesini bilmiyor. Doğru mu yanlış mı? Gelişi güzel duymuş, duyduğu gibi de başkasına aktarıyor. İşte bu insan gerçekten günah olarak başka bir suç işlemesine yeter, gerek yok. Bu insanın işlediği suç kendisine yeter ediyor Peygamberimiz. O kadar ağır bir suç işlemiş ki, ne yaptığı zaman? Gelişi güzel birinden duyduğu sözü başkasına aktardığı zaman. Değerli kardeşlerim, yalan söylemek, Allah katında en büyük suçlardan birisidir dedik. Müminin asla kendisinde barındıramayacağı büyük kebair günahlardan birisi iken yalan aynı zamanda tabii ki bazı yerlerde alimler yalan söylenmesini mübah görmüşlerdir. Hadis-i şerifte de belirtildiği üzere üç yerde iken yalan söylemek mümkün. Nedir o? Birincisi Savaş esnasında Geçenlerde bir konuşmada Yine bu hadis-i şerifi paylaştık Cemaatten birisi Namazdan sonra geldi dedi ki Ya hocam işte namazdan önce Üç yerde yalan serbest dediniz Onlar anladın da şu savaşta nasıl yalan olacak ki dedi. Savaşta da nasıl olacak Savaşta değerli kardeşlerim iki ordu savaş halindeyken Taraflardan birisi Rakibin eline düştü ...ya da rakip taraftarlardan birisini gördü... ...ona herhalde kendi ordusuyla ilgili... ...bak bizim birliğimiz falan yerde kalıyor... ...filan yerde de tankları, uçakları, şunları, bunları var diye... ...herhalde rakibine, düşman ordusuna bilgi vermez. Düşman ordusuna hilaf-ı hakikat beyanda bulunur. Düşman ordusunu yanıltmaya çalışır. Bu esnada bir insan... ...ben doğrucu Davud'um... ...her yerde doğruyu söyleyeceğim... ...burada da doğruyu söyleyeceğim diyemez tabii ki. Birincisi savaş halinde. İkincisi ne zaman? İkincisi iki mümini barıştırmak gerektiği zaman. Müminlerin küs olması, aralarında dargınlık olması o kadar kötü bir davranıştır ki... ...Allah Teala kendi katında en büyük kötülük olan yalanın söylenmesine bile müsaade etmiştir. O kadar çok çirkin bir şeydir ki bu durum, bunu izale edebilmek için, bertaraf etmek için, gerekirse insanlar yalan söylesin de, bu durum düzeltsin. Üçüncüsü ne zaman? Üçüncüsü de karı koca arasında. Tabii ki İslam dini, insanların dünya ve ahiret saadetini, esas alan bir dindir. Bu dünya ve ahiret mutluluğu içerisinde de, Aile en önemli bireyleri teşkil eder. Ailenin korunması İslam'ın temel esaslarından birisidir. Bunu koruyabilmek için de Allah'ın en sevmediği, helal olan talak hususuna yol açılmasın diye aileler kendi içerisinde huzurlu, mutlu davransınlar diye yalan söylenmesine cevaz verilmiştir. Buna aile huzursuz olduğu zaman... Ayrılma gündeme geldiği zaman bunları barıştırmak için yalan söyleneceği gibi denmiştir ki bir insanın bir insanın iki hanımı varsa gerçekte kalbi birine mail ediyorsa da diğerine bunu hissettirmemek için seni daha fazla seviyorum gibi veya yemek yapmış hanımların en çok sevmediği şey budur yemeğin güzel olmaması güzel olmayan bir yemeğe de ailede huzursuzluk çıkmasın diye ne güzel olmuş, en güzel sensin ya da en güzel yemek senin yaptığın yemektir denmesi yalan sayılmamış. Bu asnada ki bu da aile içerisinde huzuru temin etmek üzere söylenen söz, bunun dışında değerli kardeşlerim, bir mümin asla yalan söyleyemez. Bir müminin asla yapmaması gereken huydur. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki, Mümin her huy üzere yaratılır. Yalnızca yalan ve hainlik asla. Bu ikisi hariç bir mümin her türlü kötülüğü yapabildiği halde ne yapmazmış? Bir yalan söylemez, ikincisi de hain olmaz. Deminde bahsedilen münafık özelliklerinden birisiydi zaten. Tabii bu doğrulukla ilgili tarihten de pek çok önemli misale biliyoruz. Ki bunlardan bir ikisini paylaşmak gerekirse Abdülkadir Geylani Hazretleri Hepiniz bilirsiniz Abdülkadir Geylani Hazretleri Çocuk yaşlardayken Annesi kendisini Elim talep etmek üzere Bağdat'a gönderiyor Tabi o zaman Bugünkü seyahat düzeni olmadığından Kervanlarla insanla yolculuk yapıyor Abdülkadir Geylani Hazretleri de Bağdat'a giden bir kervana dahil olmuş. Onlarla seyahat halinde. Yolda da eşkıyalar, eşkıya kervanı durdurmuş. Gasp ediyor. Neleri var neleri yok. Hepsine el koyuyor. Tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri de birkaç yaşında daha Sabi çağında bu çocuktur bunda bir şey olmaz diye önemsemiyorlar da sonradan da Sonradan da kendisine diyorlar ki bir şeyin var mı üzerinde? Var diyor. Neyin var? Altınım var. Annesi kendisini yolcu ederken 40 tane altın vermiş. Altını da elbisesine dikmiş. Sonra da tembihatta bulmuş. Demiş ki bak evladım sakın ha yalan söylemeyesin. Sakın ha yalan söyleme diye annesi tembih ettiği için de çocuğa sorduklarında evet var diyor. Tabi eşkıya ciddiye almıyor. Hadi be diye küçümsüyor. Tekrar edince de acaba doğru ise diye yanına yaklaşıyorlar. Gerçekten altın var. Büyük bir hazineyi, defineyi kaybetmişler neredeyse. Çocuğun bu halini görünce tabii eşkıya şaşkınlığa düşüyor. Allah Allah, küçükçe bir çocuk üzerindeki malın, altının olduğunu bize haber veriyor. Ardından eşkıya başına getiriyorlar. Diyorlar, ki, "Gel bakayım çocuk." Senin derdin ne? Sen niye söyledin? Yani yok deseydin zaten seni arayacak değildik. haberimizde yoktu. Diyor ki ben anneme yalan söylemeyeceğim diye söz verdim. Sözümde durdum. Tabi o günkü eşkıyalar herhalde... ...bugünkü eşkıyalar gibi de değilmiş anlaşılan ki... ...o bir cümle söz... ...o eşkıyanın ruhunda... ...gönül dünyasında büyük yankı yapıyor. Büyük etki bırakıyor. Bunun üzerine kendi kendine söyleniyor Allah Allah bir çocuk bile annesine verdiği sözden caymıyor da ben nasıl böyle kötülük içerisindeyim diye kendi kendine dönüyor ve bunun üzerine tüm o kervanda bulunan insanlardan aldığı tüm eşyaları iade ettiriyor çocuğunki de dahil olmak üzere ve diyor ki ben şimdiye kadar eşkıya başıydım bundan sonra tevbekarların başıyım. Ve sadece Abdülkadir Geylani Hazretlerinin doğruluk sözünün nasıl bir tesir ettiğini görüyoruz değerli kardeşlerim. Tabi üç yerde insanın yalan söylemesi mümkünken peki hiç yalan söylemeyecek yerler var mıdır? Elbette vardır. Her hiçbir zaman Müslüman yalan söylemeyecek ama bazı yerlerdeki yalanların hukuki sonuçları gerçektir. Nerelerde? Üç yerde yalan vardır ki bu yalanlar yalan götürmez. Bu yalanların sonucu aynen gerçek olur. Nerede? Birincisi imani konularda. Bir insan şakadan dese ki ben bugünlüğüne işte Müslümanlığı bıraktım falan dine girdim dese maskara olsun diye dalga geçmek için şakadan Böyle bir söz sarf etse Allah korusun o anda imanı gider. Şakadan da olsa iman şaka götürmez. Başka? ikincisi nikah. Bir insan şakadan hanımını boşadığını söylese ya da bir hanımla şaka olsun diye nikah kıymış olsalar ne olur? O nikah gerçek olur. Onun da şakası olmaz. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim söz, yalan, şaka, şakanın da Şakanın da sahtesi olmaz, şakanın şakası olmaz. Ya bir insan şakadan da olsa yalan söylemişse bu insan yalan söylemiştir. Yalandan şaka söyledim diye kurtulması imkanı yoktur. Ama maalesef toplumumuzda bize öyle şeyler empoze ediliyor ki adeta bazı yerlerde yalan söylemek meşru, şirin gösteriyorlar, zihnimize yalanı empoze ediyorlar. Nerelerde? Efendim beyaz yalan varmış. Neymiş? Pembe yalanlar varmış. Şakacıktan yalanlar varmış. Ki insan çocuğunu bile eğitirken yalanı alıştırmaması gerekir. Bir insan kendi çocuğuna bile yalan söylememeli. Ona da alimler demişler ki bir insan çocuğuna bir sözü söyleyeceği zaman bile dikkat etmeli... Kendine göre bir o detaya şimdi inecek değilim. Önemli olan nedir? Yalanın hiçbir türüne aldanmamasıdır. Bugün insanlara pembe vaatlerle ham hayaller göstererek yalanlar söyleniyor. <gülüyor> Ve beyaz yalan dedikleri aslında tamamen iğrenç hayatlarını insanlara şirin göstererek, iki defa kabahat işleyerek, katmerli kabahat işleyerek bazı yalanlar, insanlara şirin gösteriliyor. Oysa ki yalanın renk tanımı yoktur. Beyaz yalan, pembe yalan, kara yalan, böyle bir şey asla yoktur. Yalan yalandır. Bir insan yalan söylediği zaman şaka da olsa, pembe yalan da olsa, beyaz yalan da olsa vebale girer. Ve değerli kardeşlerim, bir insanın hayatında tek bir defa bile yalan söylemesi o insanın yalancı sayılması için yeterlidir. Ve yalancı sayılan bir insanın bir kere şahitliği kabul edilmez. Herhangi bir olayda gel, sen bize şahitlik et, anlat şunu denmez. Neden? O çünkü yalancıdır. Bir defa yalan söylemiş, yalancıdır. Hiçbir insan bir kerecik olsun diye yalan söyleyemez. Bir kerecikle yalan söylediği zaman o adam yalancı sıfatına girer. Başka ne olur? Yalan söyleyenlerin bilirsiniz hadis kitaplarında da hadisleri reddedilir. Yalancı insanın rivayeti merfuttur, merduttur. Ondan rivayet alınmaz ve dolayısıyla da yalancı insanın e, şahsiyet açısından da böyle bir pozisyonu vardır. Yine bilelim ki değerli kardeşlerim, yalanın türevleri de yalandır. Yalandan meydana gelen diğer yalanlar da yalandır. Yani siz içki haram dediğiniz zaman, vodka, şarap, viski, rakı, alkol, bira herhalde hepsini tek tek saymamıza gerek yok. İçki haramsa bu çeşitlerin hepsi de haramdır. Yalan haramsa yalanın çeşitleri de beraberinde haramdır. Ki yalanın çeşitleri içerisinde mesela ne vardır? Yalandan daha ağır bir yalan olan iftira vardır. Bir insanın hakkında yapmadığı bir suç isnadında bulunmak, iftira atmak günahtır, haramdır, yalandır. Başka, yalancı şahitlik yapmak vardır. Benden rica ettiler, ben de yaptım. Yalan yeri yemin etmek ki, iftira gibi, suizan gibi, gıybet gibi, yalanın türevleri sayılabilecek kabahatlerin hepsi de çirkin olan, Dinimize reddedilen kötü suçlardır ve yalanın çeşitleridir değerli kardeşlerim. Yine şunu ifade edelim ki mümin için hayatın hepsi bir bütündür. Biz namaz kıldığımız zaman ibadet halindeyken Müslümanız ama çarşıda o, onu karıştırma... ...orada istediğimizi yapalım diyemeyiz ya çarşıda da Müslüman olmak zorundayız... Aile ortamına gittiğimizde hele burada Allah Haşa bizim hayatımıza müdahale etmesin diyemeyiz ya bir insan eğer spor da yapıyorsa dürüst davranmak zorundadır. Alışverişte yapıyorsa dürüst olacaktır. Arkadaşlarıyla konuşuyorsa da dürüst olacaktır. İbadet halinde ise her zaman dürüst olacaktır. Yalanı söyleyebileceği ender sayıda kısıtlı yerler vardır. Bunların dışında hayatın sivili, sivil olmayanı bağımlısı gibi değişik tasniflere girerek bu yaptığı kabahate hiç kimse kılıf bulamaz, bulmamalıdır. O zaman kendi kendine yanlışın içerisine düşmüş olur. Değerli kardeşlerim, kuşkusuz ki yalanın çeşitleri var dedik. Nasıl çeşitleri var? İşte beyaz yalan, kuyruklu yalan vesaire gibi deniyor. Birden esas dini açıdan çeşitleri var. Hangi çeşitleri var? Birincisi, insanın Allah'a ve Resulüne yalanıdır. Buyuruyor ki Peygamberimiz, Kim kasten bir hadis uydurursa, bana yalan olarak hadis uydurursa, cehennemdeki yerini hazırlasın. Adam insanlara şirin görüneceğim diye, hadiste böyle buyuruyor peygamberimiz söylüyor. Nereden gördün? Okudun mu? Kaynağı var mı? Biliyor musun? Yok. Sırf kendi iddiasını ispatlayabilmek için, kolayına geldiği için yalan hadis uydurmuşlar zamanında ki maalesef bu bugün de değişik yönleriyle görüyoruz. Bir insanın dini nasları içeren konularda yalan uydurması, Allah ve Resulüne yalan istatda bulunması en büyük yalan. Birincisi. ikincisi İnsanın inançtaki yalanı vardır. Nedir inançtaki yalanı? Münafıklıktır. Görünüşte Müslüman senin benim gibi ibadet ediyor zannediyorsun ama gerçekte niyeti farklı münafıklıkta yapmış oluyor. İkinci tip yalan inançta yalan. Başka başka üçüncü olarak amelde yalan. Riyakar. Görünüşte ibadet ediyor ama ibadetinde samimi değil riya olsun diye yapıyor bu da bir çeşit yalan içerisinde bulunmuş oluyor başka nerede yalan var başka yalan değerli kardeşlerim gözde yalan var göz yalanı peygamberimiz aleyhisselam efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor ki iftiracıların en iftiracısı gözlerinin görmediği rüyayı gördüğünü iddia eden kimse Rüyan senin özel alemin. Tek başına sen gördün. Kimse senin ne gördüğünü bilmiyor. Gelip görmediğin şeyleri gördüm diye anlatıyorsun. İşte bu iftiracıların en iftiracısı. Bu en büyük yalanlardan birisi. Rüyayı gören kimse ya şahsını büyütmüş oluyor... ...veya rüyada gördüğü bir şahsı bir şekilde büyütmek üzere... ...kendi kendine uydurduğu iftiralar... Bunlar değerli kardeşlerim yalan çeşitleri içerisinde peygamberimizin ifadesiyle iftiracıların en iftiracısı, yalancıların en yalancısı kimse oluyor. Yalan yere görmediği rüyayı gördüm diye anlatan insan. Başka kim var? Başka muamelatta yalan. Normal hayattaki alışverişinde ki peygamberimiz eğer bir kişi alışverişte doğru söyler, malın ayınıbını gizdemer, dürüst davranırsa o alışverişte bereket olur eğer yalan söyler karşısındakini aldatırsa bereket kalkal kal buyuruyor satıcılar elindeki malı öyle cazip gösterebilmek için 40 tane laf söylerler ve malın ayıp olan tarafını kusurlu tabaha, kabahatini gizlerler o zaman ne yapmış olurlar o zaman Allah onlardan bu alışverişlerindeki bereketi kaldırır. Yani yapmalı insan dürüstçe, açık açık varsa bir şeyi söylemeli ve son olarak da yalan, hangi yalan? Sözdeki yalan ki hayatın değişik anlarında, değişik biçimlerde, değişik atmosferlerde, değişik ruh aleminde insanların kendilerine değişik değişik çeşitli çeşitli kılıflar bu ara kullandıkları söz biçimi hilaf hakikat beyan, ister buna kuyruklu deyin, ister beyaz deyin, ister pembe deyin, ister şaka deyin, ister bir defalık deyin, ister mecbur kaldım deyin, her ne sebeple olursa olsun insanın çeşitli bahanelerle söylediği sözdür. Değerli kardeşlerim, Ebu Berze rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Yalan insanın iki dünyada da yüzünü karartır. Yani yalan söyleyen insan hani yalancının mumu yatsıya kanar dendiği gibi atasözünde bir insan dünyada yalan konuşuyorsa o bir gün muhakkak karşısına çıkar. Ve dünyada Allah yüzünü karartır ahirette de zaten yüzü kararacak zaten bu vebalinden dolayı mahcup olacak. Söz taşıyıcılığı ise diyor kabir azabının sebebidir. Kabir azabı neden meydana geliyor? Laf taşımaktan. Onun için insanların yalan ve yalanın türevlerine dikkat etmesi gerekiyor değerli kardeşlerim. Zaten yüce Rabbimiz bize ayet-i kerimede ya eyühellezine amanu takullaha ve ey iman edenler. Allah'tan korkun. ''Ve sadıklarla, doğrularla beraber olun.'' buyuruyor. Bir insanın doğruluğu kendisinde edinmesi ve bu top, doğru olan insanlarla beraber olması gerekir. Şair Ziya Paşa da bildiğiniz gibi insana sadakat yaraşır, görse de ikra yardımcısıdır.'' ''Doğruların Hazreti Allah.'' buyuruyor. Bir insanın doğru sözlü olduğu zaman Allah yardımcısıdır her zaman. Zor da görse, baskı altında da kalksa hiçbir şekilde insan yalana etmemeli di değerli kardeşlerim. Yine yalanla ilgili doğruluğun faydasına dair bir rivayeti paylaşalım. Hazreti Ömer'in uğru, Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Bir gün bir arkadaşıyla birlikte seyahat ediyor Medine civarlarında. Kendisi dağ bayır giderken, bir sürü görüyor. Sürünün de başında çoban şakalaşmaya kalkışıyor. Çobana diyor ki ya şuradan bize bir koyun versen. Diyor ki oğlum nasıl verim. Ben bu mal benim değil ki. Ben burada emanetçiyim. Mal sahibine ne derim? Bir şey olmaz diyor. Kurt kaptı dersin. Bir şey uydurursun diyor. Ver bize. Diyor ki ben size tamam kurt kaptı derim de ya Allah ya Allah'a ne derim? Allah bizi görmüyor mu? Dediğinde Hazreti İbni Ömer'in bu söz çok hoşuna gidiyor. Bu çobanı sınıyor böylece ve hüngür hüngür ağlıyor. Dağın başında bir çoban bile yalan peşinde değil hakkın peşinde doğru söylüyor yalanı kabul etmedi diye ardından Hz. İbni Ömer radıyallahu anh bu çobanın sahibini buluyor ve Kaça olursa olsun ben bunu senden satın alacağım diyor köleyi satın alıyor azad ediyor. Ve kendisine de diyor ki bak işte sen doğru söyledin kurtuldun. Doğru söylediği için Allah Teala kendisine dünyada da özgürlüğü bahşetmiş. Yine kültürümüzde meşhur yaygın bir hikaye var bilirsiniz. Özellikle ilkokullarda öğretmenlerimiz hocalarımız çocuklara hep söylerler ki ben ilkokuldayken duyduğum hikayeydi. Neydi? Çobanın birisi her zaman olduğu gibi işte köyden çıkmış sürüyü otlatmaya gidiyor. Elinde bir tane işte flüt çalıp duruyor. Canı sıkılıyor bir gün. Ya ben şu köylüyle bir dalga geçeyim. Eğlence peşinde. Ne yapıyor? Ey köylü yetişin yetişin. Kurt kaptı. Kuzularımı kurt kaptı dediği zaman köylü toplanıp geliyor. Köylü toplanıp geliyor ki bakıyorlar ki bir şey yok çoban dalga geçmiş gidiyorlar İkinci defa tekrar ediyor ikinci defada da aynı işler yine kafa este kurt kaptı diye insanları çağırdı yine geliyorlar boş üçüncü defa bu defa gerçekten kurt kapıyor ama çığlıkları fayda etmiyor hiç kimse yerinden kalkmıyor İnsanlar da inanmıyor yalanın bile belli bir süresi var yatsıya kadar yanacağı bir süre var. Üçüncü seferde gerçekten kurt geldiği halde, sürüyü darmadağın ettiği halde, paramparça ettiği halde çobanın o kıvranması, insanlara yalvarması hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü doğruyu da söyleseler artık kimse inanmıyor. Onun için yalancıların da pozisyonu, değerli kardeşlerim bu. Ve bir insanın yalandan Kurtulması için peki neler yapması gerekir? Yalandan kurtulması için birincisi boş konuşmaması gerekir. Konuştuğu her söze dikkat etmesi gerekir. Öyle, Yunus Emre öyle söylemiş, çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. Eğer çok konuşuyorsa bir insan illaki sözünün içerisine yalan karışır. Onun için ne yapmalı? ''Men samete nece'' Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurmasıyla ''Kim susarsa kurtulur'' diyor Peygamberimiz. Susan kendini güvene almış olur. Gereksiz yere konuşmaktan insan uzak olmalı. İkincisi, ikincisi az önce okuduğumuz ayeti i kerimede buyurulduğu gibi doğrularla, sadıklarla beraber olmalı. Kendisine iyi ortam seçmeli kimlerle arkadaş olacağını, hangi ortamda bulunacağını iyi seçmeli. Başka ne yapmalı? Üçüncü olarak değerli kardeşlerim, ibadetlere devam etmeli. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ münker. Özellikle namaz öyle etkili bir ilaç ki, insanda hiçbir yan etki bırakmıyor, insanda hiçbir kötü davranışa mahal bırakmıyor namazı sağlam tam kılıyorsa bir insan, diğer kötülükleri de terk etmek zorunda kalıyor. Hani bir batılıdan bahsederler, Fransız bir hanım, Müslüman olmaya karar vermiş, kendisine İslam'ın şartları anlatıldığında hepsini kabul etmiş, ama iki şart, birisi bir leş bir hayvanın etini terk edemem diye düşünmüş, bir de örtü demiş ki ben bu ikisi hariç hepsini kabul ederim. Bir hocaya gelmiş, hocada birisi demiş yok, Müslümanlıkta asla çürük iş olmaz, bunları kabul etmiyorsan gelme. Başka birisine daha gelmiş, demiş ki yok, hiç problem değil. Sen iman ediyorsan, bunlar da vebaldir, günahtır ama zamanla düzeltirsin. Bu ikinci hocayla konuştuğu bilgilerden biraz rahatlamış. İman etmiş, iman eder etmez de hemen bu hiç terk edemeyeceğini zannetti, iki kötülükten kurtulmuş. Niye? Çünkü iman o kadar etkili bir silah ki, güç ki iman etti, ibadetlerini tam olarak yerine getirince o kötülüklerde de zaten doğal olarak insan terk ediyor. Onun için yalandan ve her türlü kötülükten uzak durmanın yolu bir insanın ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmesidir. Eğer ibadetlerini yaptığı halde kötülüklerden vazgeçemiyorsa, o zaman bir yerlerde yanlış giden bir şey var, ona göz atması gerekir. Ve değerli kardeşlerim, dördüncü olarak da bir insanın yaptığı kötüle tevbe edip pişman olması, asla yaptığı bu hataya, bu insanlık suçu olan yalana, Düşmemeye az mı cez mı kast eylemesidir. Kendi iradesiyle buna tam olarak niyetlenirse Allah bu kötülüğü kendisinden uzaklaştırır. Ve yalan öyle kötü bir hastalıktır ki bazı hastalıklar böyledir. Hırsızlık içinde söylerler bunu. O hastalık kalıcı etkisi olan hastalıktır. Bir vücuda virüs gibi girdi mi bir daha çıkmaz. Bunlardan birisi de değerli kardeşlerim yalandır. Yalan söylemeye bir defa başladı mı artık çorap söküğü gibi gerisi gelir. Hiç yalanı terk edemez. Lokman Hakim Hazretleri'nin tavsiyeleri içerisinde bu var. Diyor ki oğlana nasihatleri hani Kur'an-ı Kerim'de de yer alır bilirsiniz. Buyuruyor ki Lokman Hakim Hazretleri Ey oğulcağızım sakın yalanı diline alma. ...o serçe eti gibi tatlıdır... ...bir daha ağzından çıkaramazsın. Bir defa geldi mi o kadar çok tatlı görürsün ki... ...onu hiç ağzından çıkarmak istemezsin. Çok kolaydır çünkü... ...zora düştüğün zaman, dara düştüğün zaman... ...kıvrandığında hemen ilk fırsatta kurtarıcıdır. Yalan söylediğinden insanın nefsi böyle hoş gösterir. Onun için Hazreti Lokman Hazretleri uzak durmasını emrediyor... Peygamberimizle ilgili de Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor ki Peygamberimizin asla hoş görmediği özelliklerin başında yalan gelirdi. Peygamberimiz göre yalandan daha kötü başka bir huy yoktu. Bir insan yalan söylediği zaman tevbe edip o huyu terk edinceye kadar Yalan söyleyen insanı kalbinden silerdi buyuruyor. Peygamberimiz başka insanları günahkar, hatalı kulu, ümmet, hatalı ümmeti saymaya, Allah'ın kulu saymaya devam ederken yalan söyleyen insan için diyor, onu kalbinden silerdi. Şöyle kocaman iki tane çarpı atardı üzerine. Kimin? Yalan söyleyip bu yalanından dönmeyen insan için. Ve son bir hadis-i şerifle de sohbetimizi tamamlayalım değerli kardeşlerim. Yalanla ilgili bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, Yalan imanın zıttıdır. Yalanın en kötüsü iftiradır. Dolayısıyla yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bir insan yalan söyleyebiliyorsa artık imanı orada kendine barınacak bir yer bulamaz diyor değerli kardeşlerim. Allah hepimizi her türlü yalandan ve kötülüklerden uzak kılsın. Rıza-i uygun hareket etmemizi cümlemize nasip eylesin. Allah hayatımız boyunca sadıklarla beraber olmayı lütfeylesin. Ve selamün ve alemin.